Evet hocam, iki rekattık sabah namazının e, farzlarını, sünnetlerini, vaciplerini şöyle bir deşifre edelim mi? E, tabii bu çok e, geniş boyutlu bir soru haddi zatında ama kısaca belirtelim. Yani genel hatta, mesela Subhaneke'yi okumak. Evet, mesela şimdi tekbirden başlayalım. Evet. E, iftitah tekbiri almak, yani namaza Allah'ın sözüyle başlamak hı hı. farzdır. Ee, Allahu Ekber diye biz başlıyoruz Ama Allah'ın sözünü söylemek farzdır ee, Ekber sözünü söylemek ise vaciptir Ama ikisini birlikte Allahu Ekber diye biz söyleriz Ay Ayırt etmeyiz böyle evet. Böylece namaza başlarız Namaza başlayınca ellerimizi bağlamak bu sünnettir ee, Sübhaneke okumak sünnettir Euzu Besmele çekmek sünnettir Fatiha okumak yani kıraat farzdır ama kıraat dediğimiz zaman kıraat iki bölümden oluşuyor. Bir Fatiha onun da bir de Zamm-ı var sure, ondan oluşuyor. Fatiha suresini okumak Hanefilere göre vaciptir. Hı hı. efendim Onun sonunda amin demek sünnettir. zamm Sure okumak vaciptir. Ondan sonra bütün intikal tekbirleri yani Allahu Ekber diyerek varmak, Semiyallahu l-Men Hamde bunlara biz intikal tekbirleri diyoruz. Bunlar sünnettir. Rükuya e, varmak farzdır. Çünkü rükû ruku farzdır. Rükûda e, bir defa Sübhane Rabbiyel Azim diyecek kadar durmak bu farzdır. Rükû zaten ancak böyle olur. Hı hı. Bu e, Sübhane Rabbiyel Azim'i üç defa tekrarlamak sünnettir. Semiyallahu l-Men Hamide demek bu sünnettir Rabbena aleken hamd demek hakeze, O da sünnettir Allahu ekber demek o da sünnettir e, Secdeye varmak o farzdır Secde farzdır İki secde arasında oturmak Vaciptir e, İkinci secde o da farzdır Allahu ekber diyerek ayağa kalkmak e, Bu sünnettir Bu tek bir sünnettir Bu olduğu bir rekat e, işte Devamı da aynısını. Devamı ikinci rekatta bunun aynısıdır İki rekatlı bir namaz dediğimiz için sonunda oturmak da farzdır. Yani kade-i ahire dediğimiz sonunda oturmak da evet. farzdır. Evet hocam. Teşekkür ederiz.